Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Programın onu hatırlatalım. sanathayat.wordpress.com adresinden geçmiş programların kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bugün üç konuğum var. Çukur Cuma Depo'daki Zamanın Tozu sergisini konuşmak üzere Çağrı Saray, Mehmet Kahraman ve Zeynep Polat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. <gülüyor> Merhaba. Ee, Çağrı daha önce konuk olmuştu. İkinci defa geldiğine göre demek ki artık program eskimeye başlamış. Bu iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İkinci defa hoş geldin Çağrı. Teşekkürler. Ee, Çukur Depo enteresan bir yer. Onun hikayesini dinleyeceğiz Mehmet'ten. Ee, öncesinde sergiyle başlayalım. Aslında... Ee, enteresan da aslında çok da yakınımızdaki de bir mevzu ee, hepimizin şehir hayatında olan birçok insanın aslında birebir karşılaştığı ama böyle ben metni okuduğumda da böyle hani kendi gerçeğimle yüzleştiğimde bir, bir defa daha titrediğim bir şey aslında Mehmet senden dinleyelim istersen Sergin'in bir nasıl ortaya çıktığı ve kavramsal olarak neler anlattığı ile ilgili aslında Sergin'in e, ortaya çıkış noktası benim biraz e, hem bellekle ilişkili yaptığım okumalar sonrasında çıktı Aslında bellek bir önce yaptığım sergi mesela yok yer diye bir sergi yapmıştım Onda da yani hem belleğiin e, yaşadığımız mekanları nasıl algıladığına dairdi bu sergi de aslında bizim içinde yaşadığımız e, tarihsel anlamda daha önceden farklı anlamlarda e, tanımlanan mekanların yaşadığımız zaman diliminde tekrardan nasıl tanımlanıyor ...bize nasıl bir algı yaratıyor... ...üzerinden bir... E, ...çözümleme üzerinden çıktı... ...o da aslında tamamen kendi gerçekliğimize... ...senin de bahsettiğin gibi... E, ...kendi gerçekliğimize baktığımızda... ...aslında yaşadığımız bu... E, ...bölge, özellikle Beyoğlu bölgesi bile... Hani ...90'lardaki tanımlaması tarihsel belleği eee zihnimizde farklıyken şu anki zaman diliminde tamamen hani daha da yabancılaşan ta, belki tarihsel anlamda hani sembol olan yapıların günümüzde şu anki şu anki zaman diliminde e, o sembol yapıların bile artık o sembol olmaktan çıkıp evet. tamamen biraz hayaletsimsi şeylere dönmüş olması ve o hayaletimsi şeyler de tamamen orada yaşayan insanların aslında e, o yaşadığı bölgeyi çok da farkında olmadan Hı -hı. sadece farklı nedenlerden dolayı. Sadece bir kabuk olarak kalıyor aslında Aynen. mekanlar. Aynen farklı nedenlerden dolayı aslında bir araya gelmeden Hı -hı. başka bir e, sonuç çıkmıyor. Hı -hı. Üzerinden düşünürken e, derken konu kendini daha da belirgin hale getirdi. E, benim daha önceden hani yaptığım farklı projelerde de hani ben sinema referansı çok fazla veriyorum. Ee, zamanın tozu e, Angelopoulos'un e, aynı e, filmininden de aslında referansla geliyor. O da şöyle bir şey. Filme baktıktan izledikten sonra da onda da şöyle bir durum var. Hem sınırları geçtikten sonra insanlar e, arkalarında bir iz bırakıyor. Hı hı. Ve o iz farklı kuşaklardan kaldıkça gitgide daha amorf, daha dystopik bir imge yaratıyor derken hani oradaki imge oradaki filmdeki anlatım dili yaşadığımız gerçeklikle çok da ilişkilenince bir anda kendi kendine aslında metin ortaya çıktı sonraki Hı -hı. süreç zaten hani sanatçılarla paylaşıp onu e, ya yani bir galeri gibi olmadığı için Hı -hı. aslında Hı -hı. Belki şimdi mekandan da aslında bahsedince serginin mevzusuyla mekanın o varoluşu da birbirini aslında örtüşen de bir yapısı var. Yok aslında şu demeye çalıştığım şey şimdi bir galeri mantığıyla ha, evet. hazırlanmış bir sergi olmadığı için. Hı hı. E, ben fikri paylaştıktan sonra hani seçtiğim sanatçıları e, fikir alışverişi hı hı. mail üzerinden olsun karşılaştığımızda konuştuğumuzda olsun. Bu biraz aslında bir kolektif yapı içerisinde hı hı hı. yani sanatçısının tavrı da işte benim küratör olarak tavrımda... Ee, benim dışımda hani sergiyi sergi oluşturan bana destek veren e, serginin içerisinde aktif olarak rol alan hani Zeynep olsun hani Mert diye bir arkadaşımız daha var ve Supi e, diye bir arkadaşımız bunların hani e, kişisel e, destekleriyle aslında sergi çıktı hani benim bir fikrim vardı evet ben bir alan açtım ama o alanın içerisinde de hani sanatçılar ve hani benimle birlikte çalışan diğer arkadaşlarımın da desteği hı hı. aslında bu serginin hani <gülüyor> e, ortaya çıkmasını sağladı hani çünkü diğer türlü e, hani sadece benim kendi yaptığım bir durum değil ben sadece hani kapıyı açtım hı hı. İnsanları insanları bir araya getirdim hani Paylaştım ve hı hı. heyecanla hani çoğu hani sanatçılar olsun ya da işte diğer arkadaşlarım olsun e, hani galeri olmadığından dolayı ee, ve İstanbul'da eskiden çünkü 2010'lara kadar hani İstanbul'da çok fazla inisiyatif varken evet. e, sürecin çok fazla hani ticarileşmesinden dolayı inisiyatifler tabii ki ayakta duramadı. Ee, ve ister istemez daha çok ticari bir Hı -hı. galeri yapılanması oldu. Ve sanatçıların da benim de kendi gözlemlediğim yani çok farklı disiplininde çalışan Hı -hı. sanatçılarla çalışıyor Heyecan duygusu. Hı -hı. Yani heyecan duygusu nedense e, son beş yıldır çok fazla göremediğim bir şey. Hı -hı. E, siz böyle bir... Heyecanla bir öneride bulununca e, işin kendisi, kendisi yani realize olması e, çok daha kısa sürede oluyor. Ben mesela normalde e, bu kadar kısa süre içerisinde bu sergiyi başta paylaşırken e, olabileceğini pek tahmin etmiyordum. Yani hı hı. Bir problemle karşılaşırız, bir şey olur bir, ama... Dediğim gibi yani hiç hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hı hı. Ya aslında söylediğin şeyi hatırlattı. Hani birçok program yapıyoruz burada, sergisi olan kişiler geliyorlar <gülüyor> ve aslında hepsinin o kolektif bilinçle ilgili bir özlemi ve beklentisi de var. Bir yandan böyle serzenişleri de var ama bir yandan da böyle bir hareket etmeme hali ve hani o düzenin içerisinde kendini biraz da bırakmış olma hali var. Ama böyle bir kıvılcımla da heyecanlanan bir ortam var aslında. Hani böyle diyorsun ya nerse beş senedir olmayan bir kolektif ruh hali. Belki böyle seninki gibi çıkışları da yavaş yavaş hareketlendireceğini tahmin ediyorum ben. Çünkü sanatçılık programı falan da yapmıştık Mayıs ayında. Onlarda da benzer şeyleri aslında konuşmuştuk. Bu aslında iyi bir şey, güzel bir şey. Ee, neyi etmişsin. Ee, biraz şimdi mekandan da konuşalım. Ee, sonra da sanatçılara da geçelim, işleri de konuşalım. Çünkü aslında birçok farklı disiplinde işler de var. Ee, Zeynep'e mi dönelim? Senle mi devam edelim? Mekanla ilgili. Çünkü Çukurcuma Depo enteresan bir yer. Ya ee, aslında şöyle, Ocak ayından beridir hı. yani geçtiğimiz Ocak ayından beridir. İşte benim hani şöyle söyleyeyim aslında ben galerilerde de sergiler yaptım ama bundan geçtiğimiz sene yani geçen sene bir ofis katında bir sergi yapmıştım o biraz hı hı. daha e, farklı bir yapıda yani Alman sanatçılar Türk sanatçılarla birlikte e, bir yapıydı ve hani o mekanda olma hali bir çünkü kurumsal bir kimlikten çıktığınızda sadece önünüzde bir mekan varsa istediğiniz gibi o oraya bir anlam katıyorsunuz hı hı. ve bu durum bu duygu yani bu durum beni çok heyecanlandırmıştı ve kafamı kurcalayan da bir hikaye vardı aslında derken e, yani tesadüfen ee, şu an sergiyi yaptığımız yer, yerin hani sahibinin oğluyla hani Hı -hı. konuştuk hani yakın hani bir diyalomuz da vardı daha önceden kendisine bahsettim o da dedi ki yani zor Topane veya bu bölgede bulmak ee, ama dedi benim hani e, babamın yani Yakup Bey'in Yakup, Yakup Bey de gelecekti ama gelmediği yani. için gıyabında konuşacağız artık onu. Yani, son, son dakika <gülüyor> selam, selam göndermiş olalım kendisi işte bahsedince dedi işte benim babamın hani çerçeve dükkanı ve deposu falan var ilgini çekerse git konuş falan derken biz Ocak ayından itibaren tanıştık sohbet ettik o sohbetler yer yer siyasi konuları açtı yer yer sanat açtı yer yer hani ticaretin hani yani yaptığı işin aslında hani şu anki zaman diliminde çok da kabul görmediği ama bunun içinde bir ...enerjisini... ...çünkü 60'larında bir... ...60-65 yaşında biri... ...artık buna da çok... ...enerji sarf edemeyeceğini söyledi. Ben de bir hikayeyi anlattım. Hani hikayenin ne olduğundan bahsettim. Kendisi... ...olur dedi. Yani çünkü şöyle bir şey... Yani ...maddi anlamda da şöyle bir şey söyledi. Yani var mı dedi... ...hani paran. Ben dedim ki hani biraz bir bütçem var. Hani... Ee, ama o bütçeyi de yapabileceksem hani serginin ancak hani teknik veya ne bileyim hani davetiyedir şeydir hani e, gibi şeylerle hani ne bileyim sonuçta bir sergi yani yapıyorsun. Harcayacak yerimiz var bu parayı mümkünse oralara harcayalım. A aynen, biz... aynen ben de açık açık <gülüyor> hani çok samimiyetle bu, <gülüyor> böyle söyleyince o da dedi tamam dedi yani sen bu kadar heyecanlıysan istekliysen bunu yapmaya. Ben senin önünde duramam. Ama yani. şeyin de etkisi var. Sen de Yakup Bey yani salt bir mekan sahibi gibi davranmayıp hani mevzuyu anlatmışsın ne yapacaksınız nedir derdiniz kendini içinde hissetmiş muhtemelen ki hani o da bir yanında durmuş yani. Yani belki hani doğrudan sadece gidip hani ben bu mekanda bu sergiyi yapmak istiyorum. Bana bu mekanı verin hı hı. E, ve benim de bu kadar param var deseydim belki bu sergiyi o mekanda yapma şansım olmazdı. Evet. Hani ...benim de oraya gitmelerin ...sadece hani o mekan var, o mekan... ...orada sergi yapacağım gibi değil de... Hı hı. Hani, ...hani sonuçta bir tarih... Hı hı. ...yani 60 yılda... ...çok farklı dönemleri yaşamış... Evet. ...yani İstanbul'da hani doğmuş... ...İstanbul'u çok iyi bilen, tanıyan... ...bölgeyi çok iyi bilen, tanıyan... ...birinden İstanbul'u hani dinlemek... E, ...ve onunla farklı konularda... ...tartışıyor olmak da... Hani, ben de hoşuma gitti yani... ...keyifliydi, keyifliydi sohbetlerde... E ...sonraki süreç zaten sergi paylaşma konuşma hani bunun çünkü bizim aramızdaki hani e, para mevzusu belki e, yarım saatten bile hmm. daha az bir süre oldu. Sonrasında tamam dedi. Tarihi ben söyledim. O zaman e, çünkü şeyde Mart ayında hatta o zaman olur demişti. Sonraki süreç biraz daha farklı bir de şey oldu yani bir biraz diyalog koptu benim kendi işlerimden dolayı Yoğunluktan dolayı bir diyalog koptu. Sonra Haziran ayında e, beni aradı. Biz dedik hani mekanda e, bir tadilat yapmayı düşünüyoruz. Sen sergiyi yapmayı düşünüyor musun herhalde? Tamam, ama o kuşant şey değil mi refleksi? Hani bir heyecanlı bir çocuk gelir, bir şeyler yapmak istediğini söyler. Sonra bir sürü ortadan kaybolur. Bir amca der ki bir çocuk vardı, bir şeyler yapacaktı. Yapmayacak mı vazgeçsin işte acaba diye. Ya ben hani ben de sonra hemen gittim, görüştük falan. Sonra durumu anlattım ben. Ee, yani bir yandan şöyle düşünüyordum yani Bienel geliyor e, bir yandan bu kısa zamanda sergiyi çıkartma şansı bulabilir miyiz? E, ama adamın da hani söylediği şey şuydu bana Mehmet Eylül Ekim sana uyarsa yap hı hı. uyumazsa da yapacak bir şey yok. Hı hı. Ben de o notla hani sanatçılarla daha önce sergiyle ilgili konuştuğum hani sanatçılara sordum yapalım dediler. Çünkü benim hani normalde kafamdaki plan şey değildi. Hani bu BNL yoğunluğunda arada kaybolup gitmek değil de hani daha belki Kasım, hı hı. belki daha sakin bir zamanda sergi yapmak. E paylaşınca da sanatçılarla böyle bir durum. Herkes olumlu yaklaştı. Hı hı. Ee, derken sanatçıları da analım kimler olduğunu. Ee, Çınar Eslek, Mike Armstrong, Nermin Er, Uygur Yılmaz, Metehan Özcan, ee, tabii ki Çağrı saray hı hı. Sırma Doruk, <gülüyor> Sırma Doruk e, ve Uygar Demoğlu hı hı. yani paylaşınca e, olumlu dönüşler oldu derken sergi kendi içinde hani organik bir şekilde hani şey oldu. çünkü şöyle bir şey de var yani e, ben şimdi bazı sanatçıların mesela bu sergide özellikle hani Yılmaz'ın veya işte Metehan Özcan'ın veya işte Sırma Doruk'un normalde hani kendileri işte Metan Özcan daha çok hani fotoğraf üreten işte fotoğraf fotoğraf kolajlar hı hı. falan fotoğraflardan kolajlar yapan bir sanatçı. Biz bu sergide konuşup tartışıp yani kendisi İzmir'de yaşıyor ama işte mail üzerinden, Skype üzerinden konuşup mesela yaptığı bu kolajı bu sefer video olarak sergileme kararı aldı. Ee, onun dışında biz hani Sırma Doruk e, normalde daha nim media, daha hmm. yine video. Tam derzi sergi için fotoğraf hmm. önerisiyle geldi. Uygur Yılmaz'ın e, o da yine fotoğraf ya da fotoğraf obje üzerinden yaptığı e, çalışmaları var. O da tam derzi e, video önerisiyle geldi. Hani ben de hani burası bir galeri değil. Hani ben sonuçta kaybedeceğim bir şey yok. Ben daha çok işlerin ve bütünlüğüne baktım. ...hikayeyi de tamamlayıcı olduğunu düşündüm ve... ...olur dedim. Her sanatçı kendi içinde biraz sınır... ...belki kendi sınırını zorlamış... ...belki kendisini yoklamış... ...belki denemiş... ...değişik bir deneyim olmuş olabilir çağrı... ...sende nasıl Hı. oldu? Ee, şimdi Mehmet... E, ...sergiyle ilgili... ...ilk paylaştığı zaman benimle... E, ...zaten... E, ...sergide şu an benim sergilenen... ...bellek mekanları serisi zaten... Ee, sanki bu metin için üretilmiş işler gibiydi. Ee, ben e, aynı seriyi geçen sene e, Kuat Galeride Outsider sergisinde ve Rumi okundukki Eksilen Zaman sergilerinde göstermiştim. Ee, bunda bu işleri de tekrar yakın zamanda e, sergilemeyi düşünmüyordum ama e, metni okuduktan sonra ki hatta e, zaman tozu e, ismi e, benim Rumik Okulu'mda yaptığım serginin adı olacaktı. Hmm. Ben son anda e, değiştirmiştim. Aynı isimle gelince de a, yani daha bir e, şeyle heyecanlı e, ve meraklı metni okudum. E, zaten e, işte Mehmet'in de bahsettiği içerikte e, yer alan bellek ve belleğin e, şehirle olan ilişkisi bu e, bu e, benim üretmiş olduğum seride zaten var olan e, bir şeydi ve bu bellek mekanları ki e, o gravürlerin içerisinde e, işte Haydarpaşa da var, AKM'de var, e, iktidarın bir şekilde e, biçimlendirdiği e, iktidarın temsili olan e, ya da iktidarın e, bir şekilde değiştirmiş, dönüştürmüş ya da zarar vermiş olduğu temsili mekanları e, seçmiştim. Ee, ve e, bu mekanlarda aslında e, e, tophanedeki e, e, bu mekanın e, e, lokasyonu düşünüldüğü zaman da aslında temsili anlamda e, önem kazanan yerler e, bir de e, işte biraz önce de e, bahsettiniz gerçekten 2000'lerden e, bu yana aslında e, bu galeri galerilerin çoğalmasıyla birlikte evet. artık alternatif mekanlar ortadan kalkıyor. Şimdi bile yani şu günlerde bile işte Biennale paralel etkinlikler ve bütün galeri mekanları aynı anda neredeyse sergi ölçüyor. Evet, aynı gecede bir sürü sergi açılışı evet, olmuş. Yani, tabii bunların içinde bir sürü iyi sergi de var ama Bunların hepsi sonuçta ezberlenmiş mekanlar, bilinen mekanlar, dolayısıyla galerilerin temsil ettiği belli sanatçılarda olduğu için bu mekanlarda neyle karşılaşabileceğinizi ve mekanın tabii kapasitesiyle de doğru orantılı olarak izleyici olarak tahmin edebiliyorsunuz. Böyle buradaki çerçeveci deposu gibi bunun gibi mekanlara ihtiyaç var zaten. Hı hı. Ee, ben de e, buna biraz daha e, ki e, 2000'lerin başında yaptığım sergilerde de e, buna özen gösteriyordum. Ve çok sürekli aynı mekanda tekrar tekrar sergi yapmak e, benim çok tercih ettiğim bir şey değil. E, ...ve seçtiğim mekanlar da... ...biri Rum ilkokuluydu... Evet. ...geçen ay... ...bir barın üst katında... ...kargada evet, karga sergi yaptım... Şimdi ...dolayısıyla... ...biyenel kapsamında senin atölyende de aslında... ...yani o da biri... ...bence bu da bir alternatif mekan... ...konusundaki ayrı bir şey olabilir... ...evet yani... ...hatta bugün de konuşuyorduk atölyedeyken... ...işte artık işlerden... ...Alper de vardı... Sonuçta e, e, BNL kapsamında e, bir işin e, bir atölyede, sanatçı atölyesinde sergileniyor olması e, ve e, Anadolu yakasındaki tek mekan olması evet. da aslında e, riskli bir iş ama e, bayağı bir izleyici kitlesini e, çektiğini söyleyebilirim oradaki Aha. işlerinde. Hı hı. Zaten artık işlerin e, işleri de bizim Tuncay'la Birlikte Tunca Subaşı ile birlikte paylaştığımız atölyede e, bizim işlerimizden de çok uzakta olan işler değil e, bağlam olarak. E, bu, bu mekan keşke daha uzun soluklu olabilse hı hı. E, bu çerçeveci deposu. Var mı öyle bir ihtimal? Yani, bazı, e, yani şöyle söyleyeyim yani Sergi hala zaten devam ediyor 5 evet, hani, gün kaldı son 5 gün e, Sergi'yi 15 <gülüyor> e, e, e, e, bir hafta daha 15 ha, Ekim 15 Ekim'e kadar Uzatıyoruz Hı -hı. O zaman 9 gün var e, Yani bu 9 gün içerisinde Ne olur ne biter bilemiyoruz Ama hani hala mekan sahibiyle de Konuşuyoruz Hı -hı. E, Yani kendisine de bizim yaptığımız Bu çıkışın kendisine de katkısını gördü Çünkü Hı -hı. Mekan daha bir e, hareket kazanma Çünkü öncesindeki halini ben hatırlıyorum. Yani günde belki iki üç kişi gelirken... ...şu an hem bir sergi var hem de... E, e, ...yani... ...ilginç bir yapı olduğu için hı hı. insanlar hem daha fazla kalıyor... ...hem bir yandan çerçevecinin deposunu da... E, ...görme şansı oluyor. Hı hı. Bir yandan sergi görünce sorular üst üste geliyor. O da hani... Ee, insanlarla sohbet etmeyi de seven bir biri olduğu için hani bu durumdan çok memnun. Hı hı. Hani hala yaptığımız bazı görüşmeler var, belki e, birkaç proje daha gerçekleşebilir ama bunu dediğim gibi yani bu önümüzdeki hafta içerisinde netleşir zaten. Hı hı. Ee, yani şey böyle. Arkeolojide katmanlar vardır ama o katmanlar böyle bin yıllar falan vardır ya arasında. Sen başlarken şeydim hani 10 yılda bir değişen mekanlar ve aslında değişen alışkanlıklar işte ve Çiçek Pasajı'nın mesela en üst katında çok acayip bir kulüp gibi bir şey var. Mesela önünden her geçtiğimde böyle bir garipsiyorum. Aslında ve bizim ruhumuz da öyle olmaya başlıyor ya. yani metindeki gibi bir sürü aldığımız kararların birbiriyle bir araya geldiğinde çok sılaşması gibi. Ee, hem mekansal anlamda hem insanın içsel anlamında böyle birbiriyle örtüşen bir e, sergi de olmuş. Teşekkür ederiz. Her, bir izleyiciler teşekkür olarak de. teşekkür <gülüyor> ediyorum ben. Ee, Zeynep'e de hani 5 Eylül'den <gülüyor> beri devam ediyor sergi. Hı hı. Bir ay oldu. İki ee, sen de koordinasyon ekibinden birisi olarak evet. yani tepkiler nasıl, gelenlerle iletişim nasıl, meraklar nasıl onları da senden dinleyelim. Yani açıkçası tabii bayağı bir ziyaretçi oluyor çünkü serginin bulunduğu lokasyon hı hı. Çukurcuma, O cadde bayağı işlek bir cadde ve sürekli giren çıkan sergiye çok fazla var ee, ve bir de BNL rotalarında hı hı. yer aldığımız için çevremizde altı tane BNL mekanı var doğal olarak bayağı bir insanla karşı karşıya Hı -hı. ama insanlar ilgili, soru soran insanlar çok fazla. Mike'ın simitleri inanılmaz ilgi çekiyor. Hı -hı. Özellikle fotoğraf çek çekiyor birçok insan. Ya yani o konuda insanlar e, sergiyi hep beğendiklerini ve mutlu bir şekilde ayrıldıklarını görebiliyorum. Yakup amca tekrardan hani çok inanılmaz benimse de sergiyi. Bazen ben dışarıda oluyorum. O gelenlere sergiyi anlatıyor. <gülüyor> Mike'ın işi, Çağrı'nın işleri falan diye böyle. Okulunda güzel tepkiler alıyoruz, ee, bizim dışımızda stajyer arkadaşlarımız da var, bize yardımcı olan sergi boyunca orada duruyorlar, sergiyi anlatıyorlar, bize onlar da çok destek oluyor. Ee, gelen tepkiler güzel. <gülüyor> Bu sergiyi anlatan heyecanlı bir kişilik. Yani Mardin Bienali'ne gittiğim zaman orada bir Metin Bey vardı. Metin Bey kendi işte aslında bir anlamda yıllardır biriktirdiklerini açmıştı kapısını. Amcası orada duruyordu. Kendisi çalışıyor diyor. Amca orada karşılıyor insanları. Bir masaya oturuyorsunuz. Hı hı. İşte meyveler, çikolatalar bilmem neler. O bayağı böyle ağırlıyor sizi. Anlatıyor neler olduğunu hı hı. falan böyle. Bayağı bir hani gönüllü bir sahiplenme Biz anlamında. Bizde de durum biraz da evet. Enteresan bir şey aslında. Aslında yani hani bu şey hep birbirimize mi yapıyoruz bu sergileri hani birisi yapıyor aynı kişiler izliyor üzerine aynı kişiler yazıyor ve böyle hani körler sarlar bazen de birbirini ağırlıyorlar hmm. durumu belki biraz daha hani böyle e, birçok insanla temas etmişte bulunuyor bir yandan da. E, öğrenciler peki... E, yani sadece orada bulunuyorlar mı? Mesela bunun üzerinden bir şey üretmeyi ne bileyim mesela bu serginin bir eleştirisini yazmayı falan planlayanlar var mı? Ee, ya da böyle bir üretimi de hani bu kolektif yapı bu üretimi de gerçekleştirmeyi hiç düşündü mü? Yani tabii ki bazı arkadaşlar daha çok yazı yazıp daha çok şey yapmak istiyorum ama bir yandan okulları başladı. Hı -hı. O yüzden yoğunlar gelebilecekleri Kim, süre sayısı azalıyor. Bir takım yazılar Hı -hı. çıktı. Birçok yerde Islam Art News'da, Artful Living'de, Hı -hı. Today's Zamanda sergi hakkında yazılar çıktı. Ee, kendi içimizde de durum şöyle. En çok bize gelen sorular ve en çok bu mekanla ilgili sorular hep burası galerimi. Burası ne olacak Hı -hı. buradan sonra? Burası böyle mi devam edecek? İşlerle birlikte mekan da aslında kendisini sergiliyor mekan, bir anlamda. Bir de bizim sergilememiz hem depoyu eski çerçeveci deposunun da kapıyı açık tutup gösterdiğimiz için Hı -hı. insanlar hem bizim sergiyi geziyor hem oranın eski halini, geçmişini görüyorlar ve o depodaki tüm eski malzemeleri Yakup ile konuşuyorlar. O açıdan zaten çok mutlu Hı -hı. ayrılıyorlar. En büyük söyledikleri oluyor ve burası hani ne olacak? Böyle devam edecek mi? Birçok kişi böyle devam etmesini ...istiyor. Onun dışında bir de tabii... ...bir galeri olmaması, insanların bu sergiden... ...beklentilerini daha da... ...olumlu olarak geri dönüşüyor. Yani bir galeri değil, tek Hı -hı. başınıza böyle bir şey yapmışsınız... ...bir mekan bulmuşsunuz. Çok da güzel bir iş olmuş, işler çok güzel... ...sergi çok güzel... Ee, şu an için böyle. Umarız böyle hani işlerimi nerede sergileyeceğim? Vay bu kadar çalıştığım işleri sergileyemiyorum derdinde olan sanatçılar içinde özgürlük alanları, alternatif alanlar oluşmaya başlıyor. Hissini uyandırır ve o hani konuştuğumuz hareketlenme de aslında bir anlamda başlamış olur. Çok teşekkür <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Ee, teşekkür ederiz. Ee, umarız Çukurcu Depodaki başka bir sergiyi konuşmak üzere bir araya geliriz. <gülüyor> ya da bir başka sergiyi konuşmak Tabii. üzere. Çok teşekkür tamam. ee, Teşekkürler. Belki çağrı senin atölyende bir program yaparız. Aklımda öyle bir şey var. Sanatçı tamam. atölyelerinde program yapmak. Ben Aa, gideceğim. Tamam. Stüdyoları tamam, sizi çağırmayacağım. Tamam. <gülüyor> Sözünü de aldık. Ee, açık Radyo dinleyicileri bu haftada Sanat hayat son erdi. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi haftalar.